Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve selleme ve barık ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'a'un bi ihsanin ila yevm din. Amma Ba'd, bugün 19 Ocak 2013 Cumartesi. Kevseri ve uzantılarının selef mezhebi hakkındaki cehaleti rabb sıfatlarını tevhid sıfatlarını eden, tefhid edenlerin mezhebinin batıl olduğu örneği. Derslerimizin birinci dersi. Evet bu ders serisine giriş yapmadan önce bazı tembihler var. Bu tembihlerden sonra da dersimize giriş yapalım inşallah. Birinci tembihimiz, şimdi bu ders serisine başlamamın sebebini anlatayım. Bunun dört sebebi var. Birinci tembihte dört sebep var. Bir, özellikle son zamanlarda Ehl-i Sünnet'in isim sıfatlarla alakalı mezhebinin tefvid olduğuna dair şüpheler sıkça gündem edilmekte. Ve bu hususta özellikle Türkiye'de kevseli uzantıları tarafından işte makaleler olsun, sesli dersler olsun, görüntülü anlamlar, e, anlatımlar olsun e, bu şekilde e, sunumlar yapılmakta Selefin mezhebinin tafid olduğuna dair. Ve şu an bu dünyada da tabii büyük bir akım halinde. Selefin mezhebinin tafid olduğu ve tefid mezhebinin yaygınlaştığı dünyada büyük bir akım halinde. Dolayısıyla da bu İnsanların kafasını karıştırıp şüpheye düşürmekte Tabi tefvid kısaca şu demek ki Derse giriş yaptığımızda daha detaylı değineceğiz Tefvidin kısaca anlamı şu Tefvid mezhebine sahip olanlar diyorlar ki Biz Allah'ın eli vardır deriz mesela Ve elinin anlamını Allah'a havale ederiz Ama bu elin ne olduğunu bilmeyiz Yet deriz Yet el demektir Yet deriz susarız Bunun anlamı bilinmez derler Tefsir edilmez derler. Halbuki selef'in mezhebi bu değildir tabi. Çünkü selef anlamı Allah'a havale etmez. Keyfiyeti Allah'a havale eder. Elin yet kelimesinin bir anlamı olduğunu söylerler. Bu da zihinde ortak değer olan bir eldir. Ancak bu el nispet edildiği varlığa göre değer kazanır der ehl sünnet. Yet kelimesi zihinde ortak bir değerdir. Ama nispet edildiği varlığa göre değişir. Nispet edildiği varlığa göre değer kazanırlar ehli sünnet. Ama tefviid mezhebine sahip olanlar hem keyf hem manayı ne yaparlar? Direkt olarak Allah'a havale ederler. Ehli sünnet mesela istiva der. İstivanın anlamını Allah'a havale etmez. İstivanın bilinen bir anlamı olduğunu bilir. O da nedir mesela? Üste olmak. İstiva üstü olmaktır. Ama tefviid mezhebine sahip olanlar biz Allah istiva ederiz. Evet. Ama istivanın anlamını bilmeyiz. Allah'a havale ederiz. Ne olduğunu bilmeyiz. Bizim için meçhul bir anlam ifade etmekte. Ki tabii ben Kavaydül Muslada bu ortak değeri, zihindeki ortak değerin ne anlama geldiğini Kavaydül Muslaya'ya yaptığım şartta anlatmıştım. Oraya bakılabilir. Evet. İşte bunu, bu görüşü Selef'in görüşü olarak nispet ediyorlar tafiyet görüşünü, selefin görüşü olarak nispet ediyorlar. Aslında tabi bunun aslı Kevseri'nin, Zahid el Kevseri'nin çok öncesine dayanıyor. İşte bizim sadece özellikle Kevseri ve uzantılarıyla e, tekrar bu görüş canlandırıldığı için, meşhurlaştırıldığı için bu ders serisine bu ismi verdim ben. Yoksa bu Kevseri ile başlamış bir bidat değildir. Çok daha öncesine dayanıyor. Ama Kevseri ve onun uzantılarıyla tekrar bu görüş canlandırıldığı, meşhurlaştırıldığı, gündem edildiği için bu ders serisi bu isimle anılmıştır. Ee, Tabi bunlar, detay, bunlar detaylıca gelecek ama mesela Kevseri'den önce İmam Nevevi, Suyuti, Errazi, Kadı Ebu Ya'la, Ebu Mealil Cüveyni, işte muteakhirlerden bidat ehli olan Kevseri, Yusuf El Kardavi, ve daha onlarcası hatta belki yüzlercesi bunu selefe nispet etmişlerdir. Ve bu görüşü de ne yapmışlardır? Bir kısmı tercih etmişlerdir. Mesela en basitinden az önce dediğim gibi bunların arasında İmam Nevi vardır. İmam Nevi'ye baktığımızda mesela Müslüme yaptığı bir şerh vardır. Müslüme şerh yapmıştır İmam Nevi. Oraya baktığımızda mesela bizim meşhur cariye hadisi, işte Allah semadıdır diyen cariye ni ele aldığında Müslüm, şey, İmam Nevevi. Bu hadisin şerhine geçtiğinde bunu anlatır der ki, bu konuda der, bu türlü rivayetler hakkında iki mezhep vardır der. İkisi de haktır. Birincisi tefviidi tef selefin yoldur der. İkincisi halefin yoldur der. Selefin yolu tefvittir der. Bakın selefin yolu der ama bu insanları aldatmasın. Selefin yolundan tefvidi kasteder. O yüzden zaten onu da beyan eder. Der ki birinci hak yol selefin mezhebidir. Bu da tefviddir der. İkinci hak yol ise tevildir der. İkisi de hak yoldur. Yani ya selefin yolunu seçeceksin. O da tefviddir der. Ya da halefin yolunu seçeceksin. O da tevildir der. Hatta sonra daha selametli, daha uygun, daha kalbe yatkın olan selefin mezhebidir diye en son mesela İmam Nevi ne yapar? Tercih eder. Ki tabii dediğim gibi tefvidi kastederek Tabii bu batıldır. Bunu selefin yolu olarak ortaya koymak batıldır. Hatta Şeyhülislam İslam İbni Teymiye diyor ki bu görüş yani tafvid görüşü taatil ehlinin yani Allah Azze ve Celle'nin isimlerini iptal, isim sıfatlarını iptal edenlerin e, görüşlerinin en şerli olanlarındandır diyor tafvid görüşü. Şeyhülislam İslam İbni Teymiye bunu e, eserlerinde e, nakleder. Bu birinci sebepti. Bu ders serisini yapmamın, başlamamın birinci sebebi. İkinci sebebi de şu, e, bu konuda özellikle son zamanlarda ben şahsen sıkça soruyla karşılaşıyorum. E, bu sorularının, bu soruların çoğunun sebebinin de kafa karışıklığından kaynaklandığını da gördüm. Yani bu soruyu soranlar daha çok öğrenme niyetiyle değil kafaları karıştığı için soruyorlar. Hatta bazı kardeşleri arayarak, Özel olarak bu konu hakkında ders yapmamı da talep ettiler. Ve hatta bazı yakınlarının bu bidat ehli tarafından atılan bu şüphelere kapılıp artık o şekilde inanmaya başladıklarını söylediler. Ki bu benim indimde de gayet maruf bir durum. Neden? Çünkü bizzat ben bazı tanıdıklarımın bir süre, bazı tanıdıklarımın uzun bir süre görmememin ardından karşılaştıktan sonra ayaklarının kayarak selefin görüşünden çıkıp tafid görüşüne kaydıklarını gördüm. Bizzat yakınlarımın. Ee, yakınlarım derken şöyle diyeyim veya tanıdıklarım. Evet bu da ikinci sebep. Üçüncü sebep bizim davetteki en büyük hedefimiz her zaman selefin mezhebini en iyi şekilde anlayıp bu insanlara aktarmak olmuştur. yani En azından benim hedefim hep bu olmuştur. Yani Selefin mezhebinin hakikatini insanlara anlatmak olmuştur. Yani işte size Kur'an sünnetten bakın bir şeyleri ispatlıyorum değil de Selefin mezhebi budur. Selefin mezhebi böyledir şeklinde ispatlamak olmuştur her zaman hedefim. Çünkü Selefin mezhebinin ne olduğu belli olduktan sonra ondan başka bir hak yoktur zaten. O yüzden asıl hedefimiz her zaman bir şeyleri Kur'an sünnetten sıfırdan sanki ispatlıyormuş değil. Bilakis Selef'in mezhebinin ne olduğunu ispatlamak olmuştur her zaman e, hedefimiz. En azından benim hedefim öyle olmuştur. Yine hedefim e, Selef'e nispet edilen ama Selef'le hiç alakası olmayan görüşlerin Selef'in görüşünden uzak olduğunu, bu görüşlerin Selef'in görüşü olmadığını anlatarak Selef'in içerisine katılmak istenen bu pis görüşleri def etmek olmuştur her zaman hedefim. İşte mesela ne gibi? işte Batıl bir tekfir gibi. E, işte mesela ne gibi? Zahirlik gibi. Mesela ne gibi? işte usulsüzlük gibi. Ne gibi? işte alimlerle e, alimsiz hareket etmek gibi vesaire. Selefe nispe eden bu pis görüşlerin Selefi mezhebi olmadığını, bilakis bidat e, görüş ve akımlar olduğunu beyan etmiştir. Etmek olmuştur her zaman hedefim. İşte bu ders serisi de bu beyanlardan birisidir. Selefin mezhebinin batıl olan tefvid görüşünden uzak olduğunun beyanı hakkında bir ders serisidir bu. Üçüncü sebep bu. Dördüncü ve son sebep ee, bu dersi yapmamın şudur. Sonuçta bu e, mesele yani isim sıfat meselesi İslam ilimleri arasında en değerli ilimlerinden, e, ilimlerden birisidir. Ee, sırf bu bile bu ders serisini yapmaya gerekçe olarak yeterlidir. Bu birinci tembihimizdi ve bu birinci tembih bu ders serisini yapmamın sebebiydi. Ve buna dört tane sebep söyledim. İkinci tembihimiz bu ders serisinde e, asıl hedef bu meselenin, e, konumuzun özünü vermektir. Bu nedenle çok tafsilatlı olmamakla birlikte yine de bazı tafsilatlara gireceğim e, ve ilmi ve önemli noktalara değineceğim. Ama dediğim gibi çok fazla tafsilatlı olmayacak. Ama e, bu demek değildir, hiç tafsilata girmeyeceğiz demek değildir. Bilakis tafsilata gireceğiz ve ilmi önemli noktalara da değineceğiz. Zaten asıl hedef meselenin özünü vermekle birlikte ilmi ince detaylarına değinmek olacaktır. Ee, üçüncü tembih, bu ders serisi için düşündüğün toplam ders sayısı dörttür. Ee, i̇nşallah Allah azze ve celle muvaffak kılarsa dört derste tamamlamak istiyorum. İhtimalen belki bir e, beş ders olabilir, bir ders fazla olabilir yani. Ama e, dörtten az olacağını zannetmiyorum. Ama en az dört veya beş ders olacaktır. Bu ders serisinin ismini başta da söylediğim gibi Kevseri ve bu dördüncü tembiktir tabi. Dördüncü tembih şu. Bu ders serisinin ismini Kevseri ve uzantılarının selef mezhebi hakkındaki cehaleti Rab Teala'nın sıfatlarını tevhid edenlerin mezhebinin batılı olduğu örneği olarak belirledim bu ders serisinin ismini. Evet. Allah Subhanahu Wa Taala'dan yardım bilerek konumuza giriyoruz ilk dersimize. Şimdi şöyle bir konu başlığı veriyoruz kardeşler. Bidat ehline göre tefvid nedir? Şimdi el-hukmu ale şey-i fer'un an tasavvuri. bir şeyin hükmüne varabilmek, bir şeyin hükmünü anlayabilmek, bir meselenin hakikatini anlayabilmek o şeyi tasavvur etmekten geçer. Dolayısıyla tefvidin ne olduğunu, bidat ehline göre bu tefvidin anlamının ne olduğunu anlatmamız gerekir ki iyice e, anlatacağımız konunun hakikati anlaşılmış olsun. Az önce değindim tufvid meselesine ama kaba olarak, yüzeysel olarak değindim. Şimdi biraz daha tafsilatlı değineceğim. Şimdi lafızlara dikkat edin, bunlar ilmi lafızlardır. O yüzden tufvidin ne anlama geldiğini iyice anlayabilmeniz için cümleleri ve cümleler içerisinde geçen kelimeleri kaçırmamanız gerekir. Evet, konu başlığımız şu. Şöyle bir konu başlığı atıyorum, bidat eline göre tufvid. Şimdi şunu da söyleyeyim hemen ders içerisinde zaman zaman konu başlıkları atacağım. Konu başlıkları attığımda o konu başlığı altında söylediklerimi tasavvur etmeye çalışırsanız en iyi şekilde e, fıkh etmiş olursunuz inşallah. Evet konu başlığımız şu bidat ehline göre tefviyodu veya Türkçe'de bunu buna tefviz derler. Çünkü dat harfleri bilirsiniz. Arapçasında dat harfi olarak geçer. Dat harfleri Türkçe z harfi olarak. Mesela ramazan gibi. Mesela ramadan derler normalde. Arapçası Ramadan'dır. Hmm. Ramazan diye çevrilir. O yüzden Türkçe'de bazı makale ve kitaplara baktığınızda tefvidi tefviz diye çevirirler. Çok önemli değil. Evet diyoruz ki bidat ehline göre tefvidu. Şimdi tefvid kardeşler şudur. Lafzı zahir anlamının dışına çıkarmakla birlikte. Bakın bir lafız var. İsim sıfatlarla alakalı mesela. Allah'ın bir sıfatıyla alakalı el gibi mesela. Bu lafzı zahir anlamının dışına çıkarmakla birlikte... O lafızdan kastedilen manayı açıklama yoluna gitmemek demektir. Tafvit lafzı hem zahir anlamının dışına çıkarıyorsun hem de zahir anlamının dışına çıkarmakla birlikte o lafızdan kastedilen manayı açıklama yoluna gitmiyorsun. İşte tafvit budur. Yani açıklama terk edilir ve Allah ne kastettiğini daha iyi bilir denerek onun ilmi, ilmi Allah Teala'ya Teala havale edilir. Açıklama terk edilir ve Allah ne kastettiğini daha iyi bilir de, diyerek onun ilmi ve bilgisi Allah Teala'ya ne yapar? Allah Teala'ya havale edilir. Tafvid budur. Mesela e, İbnül Kayyım bunu Seva Ekul Murselede şu ifadeleriyle de güzel anlatıyor. Diyor ki tecihil ehlidirler. Bunlar tecihil ehlidirler ve şöyle derler. Tecihil de, tecihilden kastı şu. Tecihil cehaletten geliyor kardeşler. Yani cehalet ehli. Kasıtları şu. İşte hani biz bunların anlamlarını bilmeyiz. Allah'a havale ederiz derler ya. Bundan dolayı tecihil ehli diye isimlendirilir bunlar cehalet olarak, cahil görme olarak. Şimdi İbn-i bunlardan bahsediyor. Diyor ki, techil ehlidirler bunlar ve şöyle derler. Sıfat nasları, dikkat edin, sıfat nasları manaları anlaşılmayan lafızlardır. Biz Allah'ın ve Resulünün onlardan ne kastettiğini bilmeyiz. Halbuki ehli Şünnet ne diyor? Biliriz ne kastettiğini ama keyfiyeti Allah'a havale ederiz. Manayı Allah'a havale etmeyiz. Ama tefvid ehli ne yapar? Hem manayı hem keyfiyeti Allah'a havale eder. Anladık mı selef ile tefvid arasındaki fark? Selef manayı Allah'a havale etmez. Manayı bildiğini söyler. Mesela istiva üstte olmaktır der. Manayı bilir. Ama bidat-ı teflit ehline der, manayı da Allah'a havale eder. Zaten keyfiyet de yok, yok anlamına gelir bunlar indinde. Şimdi i̇bn Kayyim bundan şöyle bahsediyor. Diyor ki bunlar tecil ehlidirler ve şöyle derler. Sıfat nasları manaları anlaşılmayan lafızlardır. Biz Allah'ın ve Resulünün onlardan ne kastettiğini bilemeyiz. Ancak onları manaları olmayan lafızlar olarak okuruz ve onların Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği bir tevili olduğunu biliriz. Bize göre bu naslar yani isim sıfat nasları mesela el Allah'ın gözü Allah'ın istivası diyorlar ki işte bize göre bu naslar Kef, Ha, Ya, Ayn, Sat, Hamim, Ayn, Sin, Kaf elif, lam, mim, sat gibi mukattaa harfleri mesabesindedir konumundadır derler. Yani nasıl biz şimdi okuyoruz elif, lam, mim o elif, lam, mim bize ne ifade ediyor şimdi sorsak bir anlam ifade etmiyor değil mi? Aynı bunlar gibidir derler. Mukattaa harfleri mesabesindedir. Allah'ın yetk sıfatı, istiva yani istiva bize elif, lam, mim gibidir. Hiç anlamını bilmeyiz biz Allah'a aval ederiz. M meçhuldür anlamı bize derler. Bundan bahsediyor. Diyorlar ki işte ancak onları manaları olmayan lafızlar olarak okuruz ve onların Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği bir tevili olduğunu biliriz. Bize göre onlar yani bu naslar kefha ya ain sad ha mim ayn sin kaf elif lam mim sad gibi mukattaa harfleri mesabesindedir. Onlardan bize bir şey ulaştığında onun hakkında ne temsile ne de teşbihe inanmayız. Onun manasını da bilmeyiz. Onu tevhid edenlere karşı çıkarız ve onun ilmini Allah'a havale ederiz derler. İşte tefhid ehlinin mezhebi budur. İbn-i Kayyim Rahimallah bunu Seva Kulmurser'e bu şekilde anlatır. Şimdi kardeşler, bu bidat ehliden olan kelamcılara göre tefhid şu hususları içine barındırır. Bakın bu dersimizde biz hiç bunlara cevap vermeyeceğiz. Biz bu dersimizde sadece tefvidi tanıyacağız ve mufavvidaları tanıyacağız. O yüzden bundan sonraki dersler bu ders üzerine tabir sahihse bina edilecek. O yüzden dersin tabir sahihse bu ders serisinin temelini oluşturacak olan ders serisi bu ilk derstir. O yüzden bunları iyi bileceğiz ki ikinci, üçüncü ve dördüncü dersler bu ders üzerine ne olsun bina edilsin. Şimdi bidat elinden olan bu kelamcılara göre kardeşler bu tefvid, içerisinde şu hususları barındırır. Bakın bir sıfatlar hakkında gelen nasların zahir anlamları kastedilmemektedir bunların meselinde O zaman şunu anladık biz tafhid'den. Bir sıfatlar hakkında gelen nasların zahir anlamları kastedilmemektedir. Demek ki sıfatlar hakkında gelen nasların zahir anlamları kastedilmiyor bunlara göre. Bu bir. Görüşlerinin temelleri bu. İki bu konudaki nasların manası bizim açımızdan meçhuldür ve bilinmemektedir. Mesela örneklendirelim. Şimdi istiva. istivaney ne? Bir, istiva hakkında gelen bu nasın biz zahirini al almayacağız. Yani bildiğimiz Allah Azze ve Celle istiva etmemiştir. Bunun zahirini almayacağız. İki, istivanın da anlam olarak nedir? Anlamı bizim için nedir? Meçhuldür. Dolayısıyla da, Delalet ettikleri manalara inanmaksızın sadece onların lafızlarına iman edilir. Evet Kur'an'da istiva diye bir lafız var biz ona iman ederiz ama manası ne? Manalarına inanmayız. Yani bu nasların delalet ettikleri manalara inanmayız sadece onların lafızlarına iman ederiz. İkinci, gör ikinci temel budur. Peki bu temel görüşlerini hangi esaslar üzerine bina ediyorlar? Bunu da bileceğiz. Bakın bunlar hepsi birbirle bağlantılıdır. Evet. Dedik ki birincisi sıfatlar zahirlerini almıyorlar, bu nasların zahirlerini almıyorlar. İkincisi de manası bizim için meçhuldür. Biz bunların manasına inanmaksızın lafızlarına iman ederiz. İşte bu iki temel e, görüş e, temel noktayı hangi esas, esas üzerine bina ediyorlar? Şu iki esas üzerine bina ediyorlar. 1. Bu demek ki bu naslar bunlara göre bütün bu isim sıfat nasları bunlara göre müteşabettir ki bunu dillendiriyorlar zaten bütün bunaslar bunlara göre müteşabih'tir. İki, 2 müteşabihlerin tevilini de Allah'tan başka kimse bilemez. Tamam? İşte bütün tefvit görüşünün üzerine dayandığı, temel olarak alındığı husus bunlardır kardeşler. İşte bunları bu nokta bu noktalarını çok iyi bileceğiz ki bunlara cevap verirken de Bunları reddederken de veya bunların ne söylediklerini anlamaya çalışırken de en iyi şekilde ne yapabilelim meseleyi anlayabilelim. O yüzden şimdi burada toparlıyoruz. Bakın. Dedik ki bidat ehline göre tefvit lafzı zahir anlamının dışına çıkarmakla birlikte o lafızdan kastedilen mana manayı açıklama yoluna gitmemek. İşte bu tefvit hususu içerisinde iki şey barındırıyor demek ki neyi barındırıyormuş? Sıfat naslarının zahiri anlamları kastedilmemektedir. Sıfat naslarından zahir anlamlar kastedilmemektedir. Bunlara göre, yani İslam dininde bu husus böyledir. Sıfat hakkında gelen nasların zahir anlamları kastedilmemektedir. İki, bu konudaki nasların manası da bizim için meçhuldür. Dolayısıyla da delalet ettikleri manalara biz inanmaksızın ne yaparız? Sadece lafızlarına iman ederiz. İşte bu iki temel noktayı şu iki temel noktaya dayandırıyorlar. Nedir? Bu naslar, ehline göre bütün bu naslar müteşabihtir. İki, müteşabihin tevilini de sadece Allah bileceği için bizim bütün görüşlerimizi ispatlamış olduk diyorlar. Ama dediğimiz gibi biz bu derste hiç bunlara cevap vermeyeceğiz. Bunlara cevaplar ileride gelecektir. Sadece bunları tanıyoruz şu an. Şimdi böylece birinci konu başlığımızı geçmiş oluyoruz. Şimdi ikinci bir konu başlığı atıyoruz. Konu başlığımız şu. Bazı müteahhirlerin geç dönem ilim ehlinin tafvid görüşünün selefe ait olduğu yönündeki iddiaları bakın iddialarına cevap değil sadece iddialarını ele alacağız. Çünkü neden? Biz dedik ki, tefvid dehli diye bir grup var ve bir e, akım gelmiş ve devam ediyor bu. Ve Kevseri ve uzantılarıyla canlandırıldı. Ama dediğimiz gibi bu Kevseri'nin çok daha öncelerine ne yapıyor? Dayanıyor. İşte bunları beyan edeceğiz. Kim bunlar? Nedir? Ne söylemişlerdir? Kısaca onlara değineceğiz. Bakın, bunu şu başlık altında ele alıyoruz. Bazı müteahhir kimselerin tefvid görüşünün selefe ait olduğu yönündeki iddiaları. Konu başlığımız bu. Şimdi kardeşler, müteahhir yani geç dönem eşarilerinden birçoğu, müteahhir geç dönem eşarilerinden birçoğu, sıfat naslarının, manalarının tefvid edilmesi görüşünün, ilk üç nesilden oluşan selefe ait olduğunu iddia etmişlerdir. Bu müteahhir eşariler, Sıfat naslarının manalarının tefvid edilmesi görüşünün ilk üç nesilden oluşan Selefe ait olduğunu iddia etmişlerdir. Hatta şu lafzı hiç unutmayın. Çünkü bu lafızla alakalı özellikle bir konu ele alacağız ileride. Hatta bunlar Selefe bu görüşü nispet etmekle kalmamışlar. Bir kısmı şu batıl, asılsız ve cahilce söylenen şu ifadeyi kullanmışlardır. Bu ifade çok meşhurdur onların indinde. ve Şeyhül İslam defalarca bu ifadeyi ele almış ve yerden yere vurmuştur. Diyorlar ki: "Mezhebu selefi eslemu ve mezhebul halefi a'lemu ve ahkemu." Selefin yolu daha selametli. Halefin yol Bakın, selefin yolu daha selametli derken sanki bir övgü var değil mi burada? Halbuki burada bir övgü değil aslında bir küçük düşürme var. Bakın diyorlar ki selefin yolu daha selametli, halefin yolu ise daha ilmi ve daha sağlamdır. Daha ilmi ve daha sağlam ve daha hikmetlidir. Mezheb-ül selefi eslemu, mezhebin yolu daha selametli ve mezhebül ül halefi ve halefin yolu ise a'lemu ve ahkemu, daha ilmi ve daha sağlam ve daha hikmetlidir diyorlar. Yani bunlar selefin yolu daha selametli derken şu, ya nasılsa selef bunu ilmi olarak eline ele almamış, hiç bunu ilmine dalmamış, ilmini de pek bilmez zaten. O yüzden sen sus bunlar hakkında, hiç manalarını da bilme, git evinde yat, uyu, daha selamettesin. Ama gidip bunların hakikatine girersen ve batılları bu naslardan soyutlarsan, o zaman sen daha ilmi bir konuma oturmuş olursun seleften, daha sağlam bir konuma oturmuş olursun. Bu da halefin yoludur ki bundan da kasıtları tevhildir zaten. O yüzden bu batıl sözü hiç unutmayın. Bu batıl söz hakkında müstakil bir konu başlığı ele alacağız. Selefin yolu daha selametli, halefin yolu ise daha ilmi ve daha sağlamdır. Bakın bunu bizzat muayyen şahıslar ve meşhur e, ilim ehli şahıslar söylemiştir. Tabi bunların ilim ehli olan kimseleri söylemişlerdir. Bunlara değineceğiz dediğimiz gibi müstakil bir bab altında. Mesela gelecek bunlar. Ali Yükari mesela meşhurdur. Bunu söylemiştir. Bu lafızı kullanmıştır. Gelecek bunlar. Evet. Dolayısıyla bunların şu sözü, bu sözü şu anlama gelmektedir. Kısaca bunu da deyin, değinelim. Yani mezhebu selef a'lem eslem ve halef a'lem ve ahkem. Selefin yolu daha selametli ve halefin yolu daha ilmi ve daha sağlamdır sözü. Şeyhül İslam'ın dediği gibi şu anlama gelmektedir kardeşler. Şeyhul İslam diyor ki İslam'da önce geçen ilk nesiller yani selef cahil ve ahmaktır. Bu sözün e, ne anlama geldi? İslam'da önce gelen ilk nesiller cahil ve ahmaktırlar. Avamdan olan salih kimseler mesabesinde ümmi bir toplum idiler. Allah hakkındaki bilgilerin hakikatinde derinleşmiş ve ilahi ilmin inceliklerini bilmeyen kimselerdir. Faziletli halef ise bütün bu konuda Öne geçme üstünlüğüne sahiptirler. Bunların bu cümlelerinin ifadeleri, e bunların bu cümlelerinin e delalet ettiği anlam bunlara dayanıyor kardeşler. Başka bir şey değil. Çünkü sen dersen ki halefin yolu daha selametli, selefin yolu ise daha ilim ve daha sağlamdır. Bu şu demek. İslam'da ilk geçen nesiller cahildirler. Avamdan olan salih kimseler mesabesinde ümmi bir toplumdurlar. Allah hakkındaki bilgilerin hakikatine, hakikatinde derinleşmemiş ve ilahi ilmin inceliklerini bilmeyen kimsedirler bunlar, bu selef. Ancak halef ise bütün bu konularda öne geçme üstünlüğüne sahiptirler. Bunların sözü buna çıkıyor. Şimdi kardeşler, biz müteahhir geç dönem eşyallerden bir çoğuna baktığımızda görüyoruz ki sıfat naslarının manalarının tefvid edilmesi, yani Allah'a havale edilmesi görüşünü üstün olan ilk üç nesilden Olan selefe nispet etmişlerdir. Bu görüşün selefe ait olduğunu iddia etmişlerdir. Bunların bu görüşü selefe nispet etmelerindeki en büyük dayanakları bu cümleyi de asla unutmayın. Bu dersle alakalı kesinlikle. Çünkü bunların en güçlü delillerini şu an size zikrediyorum. Şimdi bunların iki konumu var. Birinci konum Kur'an ve sünnetten kendi söylediklerini ispat etmeye çalışmak. Ama daha önemlisi bu görüşü selefe nispet ederken selefin bazı sözlerini dayanak olarak getirmek. Burası çok önemli. O yüzden bunlar bu görüşlerini selefe nispet ederlerken en büyük dayanakları seleften mütevâtir olarak gelen şu sözlerdir. O yüzden bu sözler aslında bütün dersimizin üzerine bina edileceği bir cümledir. O yüzden bu cümleyi de çok iyi bilmeniz gerekir, aklınıza tutmanız gerekir ki e, bu onların dediğim gibi en büyük gördükleri delildir. Nedir bu delil? Seleften mütevatir olarak gelen şu cümleler var kardeşler. Selef der ki: Emir ruha ke mercaet keyfin. Bu isim sıfat naslarını, bu e, sıfat naslarını geldiği gibi keyfiyetsiz şekilde alın. Veya, veya bila ma'na veya la her şeklinde ifadeler kullanırlar. Selef. Yani bu nasları geldiği gibi keyfiyetsiz şekilde yani manasız şekilde önce derler keyfiyetsiz şekilde. Evet bir de ne? Manasız şekilde alın. Bakın Seleften bu türlü sözler var. Manasız şekilde alın. Veya biz bu isim sıfat naslarını tefsir etmeyiz. Veya onların anlamlarını bilmeyiz veya bu nasları tefsir etmek sizin al alırız. Şeklinde bir sürü ifadeler var seleften mütevatir olarak. Dolayısıyla bunlar diyorlar ki Bakın, seleften mütevatir olarak bu tür sözler gelmiştir. Demek ki selef bu naslara bir anlam yüklemiyorlardı. Bu nasların anlamını Allah'a havale ediyorlardı. Yani tevhid ediyorlardı diyorlar. Çünkü neden dedim ya? Az önce selefin sözlerini naklettik. Ne diyorlar selef? Bu, bu nasları manasız şekilde alın. Halbuki biz ne dedik? Selefe göre nedir aslı itibariyle? Biz tefhid ehline nerede muhalefet ediyoruz? Manada zaten. Manaya Allah'a vaal etmeyiz. Manalarını biliriz. Ama seleften o kadar çok nas gelmiştir ki biz bunların tefsirini bilmeyiz. Halbuki ehl sünnet ne der? Biz tefsirini biliriz. Mesela Allah'ın arşa istiva ettiği ayetinin tefsirini biliriz. Ha keyfiyetine Allah'a vaal ederiz ama tefsirini biliriz. İşte bu üstte olmak demektir. Bu mahlukata benzememe şeklinde üstte olmaktır. Şeklinde tefsir ederiz biz biliriz. Ama bakın seleften biz bunları manasız olarak alırız. Bunları tefsir etmeyiz. Tefsirini Allah'a havale ederiz şeklinde gibi sözler var seleften. Mütevatil olarak gelmiştir bu sözler. İşte bunların selefin mezhebi bu olduğuna dair en büyük dayanakları bu tip sözlerdir. Şimdi selefin mezhebinin kardeşler tefvid olduğu iddiasına dair örnekler pek çoktur. Müteahhir eşailerden bir çoğuna baktığımızda görüyoruz ki sıfat naslarının manalarının tefhid edilmesi görüşünü dediğimiz gibi selef, seleften ilk üç nesle e, izafe ediyorlar, nispet ediyorlar. Mesela bunlardan bazılarını ele alalım. Kim? Ne demiş? Mesela bunlardan bazılarını ele alalım. Mesela İmam Nevevi kardeşler. İmam Nevevi, sahih müslüme yaptığı şerhinde diyor ki bakın. Şu bilinmelidir ki, ilim ehlinin sıfat hadisleri ve sıfat ayetleri hakkında iki görüşü vardır. Şu bilinmelidir ki, ilim ehlinin sıfat hadisleri ve sıfat ayetleri hakkında iki görüşü vardır. أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَزْهَبُ مُعْزَمِ السَّلَفْ اَوْ كُلِّهِمْ أَنَّهُ لَا يُتَكَلَّمُ ف۪ي مَعْنَاهَ Bunlardan bu iki görüşten birincisi selefin büyük kısmının ya da tümünün görüşüdür ki bu görüş şöyledir. Bu nasların manaları hakkında konuşulmaz. Görüyor musunuz selefe neyi nispet etti? Bu nasların manası hakkında konuşulmaz. Halbuki biz ne diyoruz? Selefe göre bu nasların manası bellidir. Selef bunu konuşmuştur tefsir etmiştir. Selefin dininde bunların manası Allah'a havale edilmiş değildir. Allah bunların manasını bize bildirmiştir. Keyfiyetini bildirmemiştir. Ama İmam Nevev ne yapıyor? Manayı da Allah'a havale ettiğini söylüyor Selefin. İşte görüyor musunuz? Nasıl Selefe tafid meselesini nispet ediyorlar. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Bir daha zikrediyorum. Diyor ki şu bilinmelidir ki ilim ehlinin sıfat hadisleri ve sıfat ayetleri hakkındaki iki görüşü vardır. Bunlardan birincisi selefin büyük kısmının ya da tümünün görüşüdür ki bu görüş şöyledir. Bu nasların manaları hakkında konuşulmaz. Ondan sonra Nevevi zaten ne yapıyor? Devamla diğer görüşü zikrediyor. Bu görüşün de zaten tevil veya tatil ehlinin görüşü olduğunu söylüyor. Yani tevil olduğunu söylüyor. Bu da zaten tatil ehlinin görüşüdür. Şimdi kardeşler Şimdi kardeşler, selefin gerçek yolu olan sıfatların, hakikatinin ispat edilmesi ve bu sıfatların geldiği gibi kabul edilmesine gelince, Nevevi bunu sadece yerme ve mücessimenin yolundan sakındırma olarak zikrediyor. Dedik ya, şimdi İmam Nevevi ne yapıyor? İki görüş zikrediyor. Birincisi diyor, selefin yoldur, o da manayı ne yapmak? mana hakkında konuşulmazdır. İkinci görüş, bu da nedir? Ee, te, tevil etme görüşüdür diyor. İşte bunları hak görüyor. Sonra da ne yapıyor üçüncü olarak? Selefin gerçek yolu, sıfatlar hakkındaki sıfatların hakikatini, ispat, bu sıfatların geldiği gibi kabul edilmesi olan bu selefin görüşünü Yermesi hakkında zikrediyor. Yermesi hakkında zikrediyor ve mücessimenin yolundan sakındırma hakkında, sakındırma sadedinde zikrediyor. Bakın bir örnek daha verelim. Tafvid görüşünü söyleyen ve bunu selefe nispeten Ebu Maalil Cüveyni. Ebu Maalil Cüveyni eşarilerin gelmiş geçmiş en büyük alimlerinden olarak kabul edilir. Ki biraz mütekaddime doğrudur eşarilerin. 478'de e, vefat etmiştir. Şimdi Ebu Maalil Cüveyni kardeşler ilk başlarda ilim hayatının e, daha başlarında tevil ve tahrif Ehlinin mezhebini takip etmiştir. Daha sonra da kardeşler tefvit yolunu izlemiştir. Daha sonra da bu görüşünden dönerek yani bu görüşünü terk ederek tefvit yolunu izlemiştir. Ve bu yolun uyulması gerekli olan selefin mezhebi şeklinde zikretmiştir. Tefvit görüşüne geçmiştir ve bu görüşü Selef'in görüşü olduğunu, bu görüşün Selef'in görüşü olduğunu zikletmiştir. Mesela kendisi diyor ki bu Meali'nin, diyor ki Selef imamları tevilden kaçınma, zahirleri zahir üzere kabul etme ve manaları da Rab Teala'ya tefvid etme, yani havale etme yolunu takip etmişlerdir. Görüyor musunuz? Tevilden döndükten sonra şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki evet Selef imamları diyor tevilden kaçmıştır. Ancak ne yapmıştır? Zahirleri zahiri üzere kabul etmiştir. Ama bundan kastını açıyor ve manaları Allah'a u Teala'ya havale etmiştir. Allah-u Teala'ya tevhid etmiştir. Bu yolu takip etmişlerdir diyor Selef. Ondan sonra zaten bunu zikrettikten sonra bu maal Takip edilmesi gereken hak mezhep olduğunu zikretmiştir bu yolun. O yüzden baktığımız zaman bazı ilmehli kardeşler Ebu Mealil Cüveyni'yi sıfatlar konusunda tevilden vazgeçip selefin mezhebine dönen kimseler saymışlardır. Şimdi bazı ilmehli vehme düşmüştür Cüveyni hakkında demişlerdir ki Cüveyni tevilden dönüp selefin mezhebine intisap etmiştir diyorlar. Mesela İmam Zehebi gibi. İmam Zehebi Ebu Maalil Cüveyni'den bahsederken e Siyer Alam-ı diyor ki Cüveyni diyor sonunda sıfatlar konusunda selefin mezhebini tercih etmiş ve onu kabul etmiştir diyor. Aynı bu ifadeyi kullanıyor İmam Zehebi. Ancak bazı ilim ehli diğer ilim ehli bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki hayır. Ebu Maalil Cüveyni Evet tevilden vazgeçmiştir ama Selefi mezhebine intisab etmemiştir. Zannettiği Selefi mezhebine intisab etmiştir. Neye intisab etmiştir asıl da? Tevhide intisab etmiştir. Tevhide dönmüştür. Selefi mezhebine değil. Ki bu sözü zaten e, Es-Subki'de tabakatında açıkça ifade ediyor. Yani onun bu sözünden de bu anlaşılıyor zaten kardeşler. Yani Selefi mezhebine döndüğü değil tevhide döndüğü anlaşılıyor. Az önce de zaten sözünü zikrettik. O yüzden İbn-i Teymiye Rahimeullah da Dar-u Ta'arıt da sıfatlar hakkındaki tutumundan söz ederken aynen şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki ikincisi sıfatların, manalarının Allah'a havale edilmesidir. Ebu Maali el-Cüveyni'nin iki görüşünden sonuncusu da budur diyor Şeyhul İslam. Ebu Maali'nin ikinci görüşünden de sonuncusu budur. Yani Neymiş? sıfatların, manalarının Allah'a tefvil edilmesi. Yani havale edilmesi. Sonra hatta Şeyhul İslam diyor ki sonunda nitekim diyor Ebu Maal'il Cüveyni Er Risaletün Nizamiye'de böyle söylemiştir diyor. Bu eserde böyle söylemiştir diyor. Evet. Üçüncü örneğimiz i̇bn Haldun kardeşler. i̇bn Haldun mukaddimesinde Selefi Salih'in sıfatlar hakkındaki mezhebinden söz ederken aynen şu ifadeleri kullanıyor. Bakın diyor ki Kur'an'da az miktarda başka ayetler de gelmiştir ki, bu ayetler bazen zat, bazen de sıfatlar hakkında teşbih vehmini uyandırmaktadır. Selefe gelince, onlar tenzih delillerine çok olmaları sebebiyle öncelik vermişlerdir. Sonra da diyor ki, وَلَمْ bi لِمَعْنَاهَا بِبَحْسٍ la تَعْو۪يلٍ onların manalarını ne araştırmaya ne de tevil etmeye kalkmışlardır. Görüyor musunuz? Onların manalarını ne araştırmaya halbuki hayır. Selef manalarını kabul ederlerdi. Manalarını açıklarlardı, tefsir ederlerdi, beyan ederlerdi ve e, insanlara zikrederlerdi. Hatta e, aynı eserin mukaddemesinin yani aynı eserin başka yerinde şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki: "Ve innema mezhebu selef" Ma <mâ> karar verdik min tafvid al murad biha ila Allah ve an fahmiha. Selefin mezhebi ilk olarak ifade ettiğimiz üzere bunlardan kastedilen manayı Allah'a Allah'a tevfiil etmek yani havale etmek ve onları anlama konusunda sukut etmektir diyor. Görüyor musunuz Selef'in mezhebini nasıl anlatıyor ve nasıl tevfidi selefe nispet ediyorlar? Bir diğer ilim ehlinden daha örnek verelim. Mesela Es-Suyuti. Meşhurdur. Es-Suyuti. İmam Suyuti kardeşler El-İtkan El da, El-İtkan eserinde, sıfatlar ayetinden söz ederken diyor ki, bakın, Ehli sünnetin cumhuru diyor, ki eşareleri kastediyor bununla, diyor ki Ehli sünnetin cumhuru ki, selef ve ehli hadise olan ehli hadis de bunlara dahildir. Bakın, önce diyor ki, Selef'in şey ehli sünnetin cumhuru bununla eşarileri kastediyor. Sonra diyor ki ehli sünnetin cumhuru ki selef ve ehli hadis de bunlara dahildir diyor. Alal iman biha ve tafvid ma'naha'l murad minha ila Allahu Teala. Onlara iman etme, yani on aslara iman etme ve onlardan kastedilen manaları Allah'a tevhid etme, yani havale etme görüşündedirler diyor. Görüyor musunuz? Ehl-i sünnetin cumhuru yani eşerler, ki bunlara selef ve e, ehli hadis de dahildir. Bu naslara iman etme ve onlardan kastedilen manaları allah Teala'ya tefvid etme yani havale etme görüşündedirler diyor. Sonra devamen diyor ki biz onları tef tefsir etmeyiz. Bununla birlikte Allah'ı onların hakiki manalarından da tenzih ederiz diyor. Aynen bu ifadeleri kullanıyor birebir. Ki dikkat edin zaten. Bu, kişi, bu kişilerin söylediklerini e, nakle derken o cümleleri içerisinde asıl noktanın Arapçasını zikrediyorum size ki birebir birebir nakli, e, bire bir nakli duyun diye. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Alal <gülüyor> imani biha ve tafwid manaha'l muradi minha ila Allah Teala. Onlara iman etme ve onların ve onlardan kastedilen manaları Allah'a tevhid etme, havale etme görüşündedirler diyor. Hatta bunu da daha da açıyor. Bizler onları tefsir etmeyiz. Halbuki ehl tefsir eder. Bununla birlikte Allah'ı onların hakiki manalarında tenzih ederiz diyor. Bir diğeri daha ki bu beşinci zat oluyor ki bunun sözü muhtemil. Yani mutlak olarak tefvid dedi mi demedi mi bazı ilim ehli bu sözünden tefvid anlamıştır ama Allahu Alem benim kalbim mutmain değil. Ama ben yine de zikrediyorum. Bakın Muhammed İbni Ahmet es-sefâ es ee, Rini el-Hambali ee, Levami'ul Envar el var. Bu kitabında aynen şunu söylüyor, söylüyor. diyor ki Mezhebu Selefi adamul havdi fi misli ve sukutu anhu ve tafvidu ilmihi ila Allah Teala. Selefin mezhebi bu konulara dalmamak, sukut etmek ve onların ilmini Allah'a tevdi etmektir diyor. Şimdi onların ilmini Allah'a tefvid etmektir diyor. Şimdi bu biraz mücmel kalıyor. Yani ilmini Allah'a tefvid etmek e, illa e, şey anlamına e, se, tefvidi kabul ediyor anlamına geldiğini söyleyebilir miyiz Allah-u Diğer e, ilim ehlinin az önce naklettiğim ilim ehlinin görüşü açık. Selefe tefvidi net bir şekilde e, nispet ediyorlar. Ama burada bana biraz bunun sözü mücmel kaldı. Çok buna girmeyeceğim. Ama baktığımız gibi mesela i̇bn Sahman bu sözden Tafvid anlamıştır. Seferininin bu sözünden Tafvid anlamıştır. Hatta bu kitabın haşiyesinde İbn-i Rahim'e Allah'tan naklettiği uzun bir söze yer veriyor ve orada Tafvidin selefe nispet edilmesinin batıl olduğunu açıklıyor buradan. Buradan da anlıyoruz ki i̇bn Sahman Seferininin bu sözünden Tafvid olduğunu anlamıştır ama Allahu u Alem. Son bir kişi veya iki kişi daha zikredelim. Meşhurdur, bunlar da mütahhirdir. Muhammed Reşit Rıza, maruf. Lumatul İtikad, ee, bu esere yaptığı tahlikte şöyle diyor kardeşler, Lumatul İtikad biliyorsunuz Akide kitabıdır, önemli bir kitaptır, bu kitap e, Şeyhul İslam'ın Şam'a kendisinden sonra, Evzai'den sonra Şam'a kendisinden daha fakih girmemiştir dediği i̇bn Kudame el Makdis'in eseridir. Lum'atülitikadı vardı Ebni Kudame el-Mekdisi'nin. İşte Muhammed Reşit Rıza bu kitaba talikte bulunuyor ve yaptığı talikte diyor ki: Biz bunun nasıl olduğunu sormayız. Manası şöyle şöyledir de demeyiz. Halbuki el-Sünnet ne der manasını söyle. Aksine şöyle deriz: Bu Allah'ın kendi zatı için sabit kıldığı bir sıfattır. Dolayısıyla da biz dolayısıyla biz de onun hak e, dolayısıyla biz de onu O'nun hakkında sabit kılarız ve kabul ederiz. Sonra diyor ki, نَكِلُوا ve وَمَعْنَاهَا اِلَيْهِ تَعَالَى Ve bu asların sıfatların keyfiyetini ve manasını allah Teala'ya havale ederiz. Halbuki biz ne diyoruz? Biz keyfiyetini sadece ne yaparız? Allah'a havale ederiz. Burada ne diyor? Diyor ki, keyfiyetini ve manasını allah Teala'ya havale ederiz. Sonra diyor ki, şu bilinmeliktir ki, selefin tamamının ee, ve e, ve onları örnek alan imamların görüşü budur. Halef'ten ve eşarilerin büyük alimlerinden muhakkik alimler de bu görüşü benimsemişlerdir diyor. Son olarak Hasan El Benna kardeşler. Hasan El Benna biliyorsunuz İhvan-ı Müslimin liderlerinden El Akaid adlı kitabında sıfatlar bahsinde aynen şunu söylüyor kardeşler. Diyor ki Selefe gelince Allah onlardan razı olsun. Şöyle demişlerdir. Biz bu ayetlere ve hadislere geldiği gibi iman ederiz. Onlardaki maksadın beyanını da Allah-u Teala'ya bırakırız. Dolayısıyla da onlar el, göz, gözler, istiva, gülme, beğenme, Hayret ve benzeri gibi sıfatları kabul ederler. Ve kullu bi bime'anin la nudrikuha. Bütün bunlar bizim idrak edemeyeceğimiz manalara sahiptir. Onların ilmini tam manasıyla kavramayı Allah-u Teala'ya bırakırız. Evet. Bunlar da hepsi batıl ifadelerdir. Şimdi dolayısıyla kardeşler gördüğümüz gibi tefvid ehli bir akımdır. Tarihten bugüne kadar gelmiştir ve devam etmektedir. Ve güçlü bir şekilde savunulmakta ve selefe nispet edilmektedir ve hala da devam ediyor. Şimdi son olarak şöyle bir başlık atıyoruz ve bu başlık altındaki malumatı çok kısa olarak dolduracağız ve dersi bitireceğiz 2-3 dakikada. Şimdi şöyle bir konu başlığı atıyorum. tevhid ehlinin mezheplerinin, görüşlerinin hakikati iç yüzü. Kısaca buna değineceğiz. Bunun tafsilatı ileriki derslerde gelecek. Şimdi kardeşler şu bilinmelidir ki bakın bu şu ana kadar tefhid'i anlattık. Ve manasının ne anlama geldiğini öğrendik. Ancak kardeşler şu bilinmelidir ki sıfat naslalarının manalarını tefhid edenlerin mezhebinin hakikati iç yüzü nedir? Rab Taala'nın kemal ve celal sıfatlarını tatil etmektir kardeşler. Çünkü sen Allah Azze ve Celle'nin biz bize naklettiği bu ayetlerin anlamlarını bilmeyiz. Bu sıfat ayetlerin anlamlarını bilmeyiz. Allah'a havale ederiz demenin eşittir manası Allah Teala'nın sıfatlarını tatil etmektir. O yüzden zaten bunları bizim bildiğimiz yet istiva olarak sıfat olarak vermiyorlar zaten Allah Teala. O yüzden bu tefvid mezhebinin iç yüzü, hakikati şudur. Rab Teala'nın kemal ve celal sıfatlarını tatil etmektir. Dolayısıyla da tefvid Sıfatların taatilini ve nasların tahrifini içeren batıl tevilin kardeşidir. İnşallah bunlar ileride gelecektir. O yüzden kardeşler, tefvid yapan bir kimse, bakın, Allah'ın sıfatlarını ispat etmez, kabul etmez. Aksine ne yapar? Nef reddeder. Çünkü bu kimse, sıfat naslarının zahir anlamları kastedilmemektedir der. Dolayısıyla da bu kimse, işte üste olur. Mesela uluf, yani üste olur. İstiva Ondan sonra nuzul, inme gibi. İki el, gazap, rıza ve benzeri sıfatları nef ve reddeder ve şöyle der. Der ki, naslar bunlara delalet etmemektedir. Ve onlardan kastedilen de bunlar değildir. Zira onlardan kastedilen mana bilinmemektedir der. Hakika iç yüzü budur işte bu mezhebin. Dolayısıyla da tevvid ehli bu yönden hiç farkına varmadan aslında ne yapar? Tatile düşer. Tıpkı Allah Teala'nın sıfatlarını bilmeme ve selefi tecihil etme. Yani bilmemekle itham etmeye düştüğü gibi. O yüzden tef e, tefvid ehlinin görüşlerinin bozukluğu ve bu görüşlerinin batıl sonuçları pek çoktur ki bunlara e, bu serinin son dersinde değineceğiz. Bunlar Allah Teala'nın sünnete tabi olmaya muvaffak kıldığı kimseler hiçbir zaman gizli kalmaz. Evet ilk dersimiz... <Gülüyor>